Selef-i Salihin derslerine devam ediyoruz. Onda da el-muvalatü ve'l-muadat. ve muadat dersinin 2.sindeyiz. katıncı asıldır. 5. asıldır. Selef-i Salihin akidesi kitabının 5. asılda 2. dersteyiz. Muvala ve'l-muadat dediği nedir? Dost ve düşmanlık. Dost ve düşmanlık nedir? İtikadın olmasa olmasıdır. Bir parçasıdır. Geçen ders bunu bu derse bir ciliç yaptık. Bugün derse başlayacağız inşallah. Kitabın metninden bu ders ilmi bir derstir. Vaz, nasihat dersi değil. Bu ders Selefi Salihin akidesi kitabından Selefin terimlerini istilahlarını okuyacağız. Bu Ondan sonra açıklama yapacağız. Bu ders böyle bir ders. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> geçen dersi kısa kısaltması e, kısaltsak kısaca dedik dostluk ve düşmanlık cennetten başlamıştı Hazreti Adama allah Teala yarattı. İlk düşmanı iblisidir. Yer üzerine indiler. Ondan sonra dostluk ve düşmanlık bugüne kadar devam etti. Bütün peygamberlerden uğradı. Nerede <gülüyor> düzeni kuruldu? Hazreti İbrahim'le beraber. Hazreti İbrahim İmamul Hünefe ne dedi? İnni beri'un um minkum ve mimma tuşrikum Ne yaptı? Sancağını kaldırdı. Vela vel baran. Hazreti İbrahim resmen ilan etti. Neyi? Çafirlerden, müşriklerden, oların düzenlerinden, anayasallarından, tağutlardan, hepsinden sancağı kaldırdı. Ben sizden beriyim dedi. ilan etti. Ondan sonra bütün peygamberler Hazreti İbrahim'in sülalesindendir, torunlarıdır. Hepsi de aynen sancağı kaldırdı. En son peygamber, bizim peygamberimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O da sancağı ne yaptı? <gülüyor> devam etti. Hem de Allah'ın Allahu en istediği şekilde törpülenmiş he, düzenli bir şekilde en son ondan sonra ne ekleme var? Diğer peygamberler gelirdiler. Ondan sonra bir peygamber gelirdir, düzeltirdir. Neden? Çünkü şeriatler şeye göre inerdir. E, ortama göre inerdir. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Tam paketlendi nübuvvet. Her şey anlaşıldı. Dünyanın sonuna kadar bu sancak sabit olarak devam edecektir. Bu sancak yer üzerine Hazreti Adam'dan indi. En son mümine kadar devam edecek. Hatta müminler <gülüyor> hakkıyla bu dünyada kalmayacak. O zaman da savaş yer üzerinde biter. O zaman da ne zamandır? Kıyamet günüdür. Kıyamet koparçan bir iş biter artık. Ve ve'l-barah. Dostluk ve düşmanlık. Evet. Bu dostluk, düşmanlık nedir? itikattan bir parçadır. Olmasa olmaz. Aslında biz bunları delilleriyle geleceğiz. Ama kısacası La ilahe illallah'ın teçhendisidir. La ilahe nedir? Nefi ve ispat. Neyi ispat ediyorsun? Allahu u Teala'nın varlığını. Neyi nefiy ediyorsun? Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe Allah'tan, e, ilah yoktur. Ne? Allah'tan başka. anlamı bu geliyor اللہ تم اللہ تر شمنہ اللہ تمقامہ شی ادن بچل عقیدت اہل سنت وہلسنت وجماسل شمدم بت چھیل ان لازم مولہ ولم ادا عرب جبیر bir terimdir Çok orijinal bir terimdir. Böyle oturmuş yerinde. Bunun da bir daha bir terimi var karşılığı. Arapça dili zengin dindir. O da nedir? El-vela'u vel-barak. Bu ki terim geçer. Yen-mu'ala vel-mu'adad geçer. Bu daha orijinaldir. Çünkü hadiste geçmiş. El-mu'alat vel-mu'adad. Yen de Arapça dilinde alimlerin itikat kitabında el-vela'u vel-barakta bazen geçer. de doğrudur ama mu niye burada başlıkı muhaat ve muhadet üzerine almış Çünkü muhalet ve muhadet kelimeleri hadise geçiyor Evet şimdi biz derse başlamadan mu dipnotta arkadaşların elinde kitaplar var Dipnotta notteneye açılıyor Lugatça el muat ve mutin anlamına açı tabi Bu Arapça açılıyor ama tercüme olurken da yine bir faydası var. Biz bu terimi iyi anlasak, iyi otursak ne olur? Bundan sonra hükümleri rahat anlarız. Çünkü elimizde terimin bir ölçüsü olur. Yani biz terimi alıyoruz elimize ama içini boşaltmışsak bir kıymet olmuyor. Biz içini anlayarak ne yapacağız? Alacağız. Şimdi Eyüp kardeş e, okuyacak bizim için. Türkçesinden biz de izah etse açıklayacağız onu inşallah. <gülüyor> Ehli sünnet vel cemaat akidesinde muhalat ve muadat, dostluk ve düşmanlık. Sözlükte muhalat muhabbet, sevgi demektir. Kimi kimi baştan beri karşılıksız seversen onu kendine dost edinmiş olursun. Velayet yani dostluk, adavetin yani düşmanlığın zıttıdır. Kısaca muhalat ya da vela sevgi, yardım ve tabi olmaktır. Bu kerime bir şeye yakınlığı ve yaklaşmayı ifade eder. Evet. Mualetin tam karşısı nedir? Arapcada muhalet demek muhabbettir Sevmaktır. Ben seni muhalet yapıyorum. Yani seviyorum, sahipleniyorum. İnsan neye sahiplenir? Sevdik iş eşeğe, sahiplenir. İster o bardak olsun, ister gözlük olsun, ister saat olsun, ister insan olsun. İşte araba olsun. Ne olursa olsun. Bir şeyi sevsen ona sahiplenirsin. Ama muvalet nerede kullanılır her zaman? Canlıda kullanılır. İnsanda kullanılır. Çünkü insan için hayatını insan verecek. Bir çediği sevirsin. O çedi için hayatını koyamazsın. Bir bardak için koyamazsın. Kimi hiç koyacaksın? Muvalet insanlar için olur. Çünkü Allah subhanahu teala bunu bizim Kim? Yani babamızın şemsiyesi altında tevhid sancağını kim yer üzerine getirdi? Cennetten? Hazreti Adem. Şirkin sancağını kim indirdi? İblis. Onun için biz bunlara düşmanız, onlar da bize düşmandılar. Budur muvaletin manası. Ne diyor? Kimi sevdin? Karşılıksız. Kimi karşılıksız sevdin? Sen muvalet yaptın ona. Bir sevgi karşılıklı olur mu? Olmaz. Yani ben seni çok seviyorum. Neden? Çünkü senin bana faydan var. Bu sevgi değil. Bu çıkar meselesidir. allah Teala bunu sevgi kabul etmez. Neyi kabul eder sevgi? Karşılıksız olacaktır. Allah sevgisi karşılıksız olacaktır. Bir musulmanı seviyorsan yok o işte beni çalıştırır Yani ben ondan yararlanırım. Yani o zengindir, mene faydası tokunur. Yani onun süm'ati e, adını kullanırım. Bu nedir? Sen onu sevmiyorsun Allah rızası için. Ne için seviyorsun? Onu. Karşılığı seviyorsun. Bu muhalete girmiyor. Neye girer bu? Bu çıkardır. Bu dunya meselesidir. Bu şeytanın parmağı var bunda. Muhalet sadece Allah için olacaktır. İşte bir kimseyi karşılıksız sevdin, Ne olur? Bu muhalet olur. Sevci karşılıksız işte bir tane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği gibi bir bir musulman gidiyor bir insanı, bir musulmanı ziyaret ediyor bir çöyde. Bir melek gönderiyor Allah-u Teala. Soruyor o melek sen niye, nereye gidiyorsun? Filan arkadaşımı ziyaret edin. Ne için ziyaret ediyorsun? Bir çıkarım var yok. Allah rızası için ziyaret ediyor. İşte dur ben de Allah'ın elçisiyim. Sana geldim müjde vereyim. Demek karşılıksız olacaktır. Bu nedir? Mualettir. Evet karşılıksız oldu, mualet oldu. Kimi mualet yaptın? Ha? Onu sevdin mualet yaptın demektir. Mualet de adavetin zıddıdır. İman, kifrin zıddıdır. Sevgi, düşmanlığın zıddıdır. Yani Arapça'da mualet bunları karşılaştırıyor. Uzun lafın kıssası tabi terimde bu çok geçiyor. Mualet ve muadet mesela lisanul arab, tacil arus açsan e, kamuslarını, sözlüklerini Arapça Arapça bakarsın 20 tut sayfa bunun üzerinde konuşuyor. Ama bunun özetini biz burada özetlemiş müellif. Özeti nedir? Lughatça anlamının özeti nedir? Muhabbettir, nusrettir, ittibattir. محبت نو گی دے دکھ بن دہر فکر اللہ رزا سک سیو سنالت یا پھر دا نصرت نصرت üzerine geldi yalnız kaldı Ben bunu Allah rızası için اللہ ne سوسن نیا فرمنا صاحب لینی دن safında dururum. Çime düşmanına karşı. Bu ne oldu? Nusrat oldu. Ne sana nusrat ederim? Laftan nusrat olmaz. Nusrat ortaya koyacaksın. Neye bağlıdır bizim bütün ameller? Dinimizde iman meselesine bağlıdır. İman itikattan, kalpten, dilden, amelden olacak. Nusrat da, mehabbet de, şükür de, değil mi? Hepsine inanılacak, amelden olacak. Amelsiz Bir talebe öğretmenini sevse ne yapar, onu etmeye çalışır bir نربر bir hocasını sevdi bir ilim talebesi, bir alimi sevdi, başlar onun gibi hareket etmeyebilir. Demek insan sevdığını ittiba eder. İttiba nedir? Onun izinde gitmektir. Onun için Allah-u Teala bize emrediyor, Resulullah'a ittiba edin. Demek ki biz Resulullah'a ittiba etsek, Resulullah'a ne yapıyoruz? Muvalliat yapıyoruz. Seviyoruz, sevgi de nusret ister. Bir tane saldırsa biz sahipleneceğiz. Gördünüz mü? Kelime Tam mutekamil, yani kamil bir şekilde, içi dolu, tam öz ve söz bir kelimedir. Mualet kelimesi. Çok zengin ve çok tatlı bir kelimedir. Onun için selef alimi, biz ileri derslerde geliriz, ne kadar önem vermişler bu kelimeye, altını dolduracağız şimdi bu kelimelerin delillerle, ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Kısacası budur. Bundan da ne hissediyoruz? Yani muhalet demek yakınlaşma demektir. Kim kimiyle yakınlaşır? Kim kimiyle uyum sağlasa yakın olur. Ben Salih kardeşi seviyorum. 24 saat beraberiz bir yerde. Neden? Huyu huyuma uyum sağlıyor. Benim gibi namaz kılıyor. Benim gibi inanıyor. Benim gibi yemekleri, renkleri seviyor. benden Salih'in arasında hiçbir sorun yoktur. Ne olduk? Uyum sağladık Niye bazı evde karı koca arasında uyum saklamak var? Neden? Çünkü aynen düşünüyorlar. Bazen uyum saklanmıyor, boşanmaya kadar gidiyor. Demek ki muhalet nedir? Uyum sağlamaktır Bu da ne olur? Bunda içim doldurmak için muhabbet lazım. Nusrat lazım. Ha? Ve veleyet lazım. Savunma lazım. Evet, bu bu çelimenin anlamıdır. lugaçca anlamıdır. Biz hele terimce anlamına girmemişiz. Ama mecburi bazen terimi de luga anlaşılsın diye gireceğiz. Çünkü biz iman derslerini de e, e, iman derslerinde iman terimini açıyorlarken ehli sünnette bir kayda var dedik. O kayda nedir? Lugh bir terim lugatça Anlamı istilahı anlamına karşı gelebilir. Biz lügat anlamını ön plana çıkartmalarız. Lügat anlamından destek alırız. Asıl terimler neye göre kurulur? Ka şey, e, Şer'i kaidelere göre kurulur. Şer'i terimler muteberdir. İnançta, fıkıhta. Lügatça muteber değil. Mesela örnek versek daha anlaşılsın diye. Mesela salat. Salat nedir? Namaz. Namazın lügatçe anlamı nedir? Duadır. Ama şer'i anlamı nedir? Mustalah'ta. Terim nedir? Namaz derken ne anlıyorsun? Bir ibadettir, makhsus bir ibadettir. Makhsus bir zamandadır. Makhsus bir hareketlerden. Makhsus duası var mı? Her şeyi özel bir ibadettir. Bir dene gelse sana dese. Namaz maksadı duadır. Allah diyor 5 vakit namaz kılın. Ben 5 vakit dua ederim Hristiyanlar gibi. Şimdi Hristiyanlar eee 5 vakiti da kaldırdılar. Çok gördüler. Haftada bir gün camiye şey kiliseye gidiyorlar. 10 dakika yarım saat dua ediyorlar. İşte biz ibadet ettik. Var bizde de böyle diyenler var. Çıktı ilahiyatçılar var bir kısmı ya kendini bilmeyenler televizyonlarda çıkıp bunu da söylüyorlar. Ama bu ümmette hiçbir zaman itibar bulunmaz. Bizim bu bizim ümmette de Türkiye'de de itibar bunu bulmadık bu türlü şeyler ve bulamaz elhamdülillah. Çünkü bizim ümmet köşeni sağlamdır. Bu konularda taviz vermezler inşallah. Evet. Çinci terime gelelim. O da nedir? Muadad. Lugacca muadetin anlamı nedir? Düşmanlık anlamına gelen muadad kelimesi adayu adi fiilinin maslarıdır. Düşmanlık husumet ve uzaklık demektir. <gülüyor> zarar verme kastı ve intikam arzusu ile kalbe yerleşen bir duygudur. Düşman, dostun zıttıdır. Özel olarak düşmanlık, uzaklaşma, ihtilaf ve nefrettir. Dostluğun tam zıttıdır. Evet. Şimdi muadet kelimesi nedir? Muadet, düşmanlıktır. Muadet, düşmanlıktır. düşmanlık nedir? Karşı tarafa düşman olacaksın. Düşman olmak için ne lazım? Husumat. Ters düşmek. Kelbinde ona karşı bir nefret. Yen yani bir çin, yen yani bir intikam. Bunlar yerleşti ne olur? Edavet olur. Aslında da muadet edavetten alınmış. Bu bunun eduvudur. Edu nedir? Düşmanıdır. Bizim düşmanımız kimdir? En büyük düşmanımız kimdir? İblis. Babamızı cennetten çıkartan iblis. Ondan sonra bu düşman bugün de var mı? Var. Kıyamata kadar da var. Ama bu düşman babamızdan teçhidir. Ondan sonra ne olur? Bunun da etba'ı var. İnsten ve cinnen. Hepsi bizim neyimizdir? Düşmanımızdır. Bunlara karşı çin ve buğuz ve nefret. Bunları alsak ne olur? Bu Muadet kelimesi oldu. کھیل nedir? Çin ve düşmanlıktır. و tersi dostun tersi nedir? düşmandır. Yani دوست tersi سدر Sadık nedir? Dost arkadaş tersi nedir düşman ve nefret. تھر سدر دشمن و نفرت قصد معادت تباہ وف uzaklaşma? و اختلافیادہ و دل موالت وولر ندر تبہ اود اختلاف Şimdi sen, sevmediğin insan sevmediğin insan bu سن چمن o bir سن سا bir mecliste senin sevmediğin insan varsa پھر مجھ oraya gitmeyeyim bu adamı ne göreyim Bizde avamın bir şeyi var. Diğerine şeytanı gör, ne besmelesin çek. Yani ne göreyim onu, ne de, ne yapayım? Onu da uğraşayım Evet. Bu da nedir? Muadetin anlamıdır. Terim anlamı. muhalet dedik dostluktur. Muadet, düşmanlıktır. Evet. Şimdi terim anlamında nedir? Bu lügatçeydir. Evet. Şer'i ıstılahta dostluk ve düşmanlık Dostluğun esası sevgidir. Düşmanlığın esası ise nefrettir. Yardım, destek, sevgi, ikram, saygı, yardımlaşma, cihat ve hicret gibi kalp organlara ait olup dostluğun ve düşmanlığın hakikatine giren ameller bu iki duygudan kaynaklanır. O halde dostluk sözle veya fiille veya niyetle bir şeye yaklaşmak demektir. Düşmanlık ise bunun zıttıdır. Yani nefret, uzak durma ve beri olmaktır. Buradan anlıyoruz ki, Bu kelimenin lügat ve ıslah anlamları arasında neredeyse hiçbir fark yoktur. allah Teala müminlere, mümin kardeşlerine karşı tam bir dostluk beslemelerini ve kafirlere karşı da tam bir düşmanlık beslemelerini emretmiştir. Müminlerle dostluk ancak kafirlere ve müşriklere düşmanlık da gerçekleşebilir. Zira bu ikisi birbirinden ayrılamaz. Evet, şimdi <gülüyor> muala vel muadad şer'i terimde nedir anlam? Dedik mualatin anlamı nedir? Sevci. Muadetin anlamı nedir? Nefret, Çin, düşmanlık. Bu çizginden ne lazım? Emel lazım. Emel ortaya çıkmadıysa bu Çin meselenin hakikati ortaya çıkmaz. Yani ben Ahmedi seviyorum. Ahmedi seviyorsam ortaya bu sevgiyi ispat etmemiz lazım. Biraz önce biz Yusuf kardeşe dedik seviyorum dedi ispat etmen lazım. Nasıl ispat edeyim? Arayacaksın. Soracaksın. hasta olurum gelip ziyaret edeceksin. olurum gelip yanımda duracaksın. Milletmene saldırır, yalnız kalırım gelip mene sahipleneceksin. Bu nedir? Dostlu. Düşmanlık nedir? Düşmanlık ba adamı sevmeyeceksin. Ba adamdan kendisinden nefret edeceksin. Bu düşmanlıktır. Ba adamdan uzak duracaksın. Olduğu yerde olmayacaksın. Bunu da ortaya koyacaksın. Şimdi Ahmet benim dostum ise ben Ahmet'in yanında hoş günde, iyi günde, kötü gündeyim. Bu nedir? Dostlığımı ispat ediyor. E ben Johnny'i sevmiyorum. İspatım nedir? Ben Johnny'i sevmiyorum. E adamı nefret ederim. Ciddiği elbiseden girmem. Değil mi? Yediri yemekten yemem. yemen ben McDonald's'ıyım, Johnny'nin yeme yemeğini yayım, yayım? Değil mi? Yemem. Onun adetini ben ülkeme taşımam. Bu nedir? İspattır. Yoksa ben Johnny'i sevmiyorum ama onun gibi giyiniyorum. Onun gibi yemek yiyorum. Evimde hare hal hareketim onun gibidir. Hayatımın sistemi onun gibi kurmuştum. Bu muallet vel muadet terimini ortaya çıkmaz. Çıkmak için ne lazım? İşte bunu Ortaya koymak lazım. Bunun altını doldurmamız lazım. Birinci dedik yani bu iman gibidir dedik. Amelden itikat değil amelden ortaya koyacaksın. Mualetin altını sevgi, zefer, mehabbet, üns, ikram, ihtiram ben Ahmet'i gördüğümde hoşuma gelir. Yani sevinirim. Gönlüm açılır. Sıkıntım olur giderim Ahmet'in yanına dertleşirim. Anlatabildim mi? Bu nedir? İspat etmektir. Muadet nedir? Tam tersidir dedik bunun. Ondan nefret gelmektir. Bu da neyden ortaya koyulur dedik? Bu da kalp niyetle dilden fiilden ortaya koyulur. Hiç başına olur mu? Olmaz. Ben kalbimde nefret ediyorum. Kalbimde seviyorum ama dilime getiremiyorum bunu. 13 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste diyor. Bir kardeşini sevdin ona haber verdi. Ben seni seviyorum. Yani dile ikrar edeceksin. Kalbimde seviyorsam dilime dökeceğim. dilimde söylüyorsam fiilime dökeceğim. Ben ona saygı göstereceğim. Yanında olacağım bu muallet vel muadet. İşte buradan çıkıyor ki bu kişisi Lugatce'den terinden hiçbir muallet vel muadette şey yoktur, mesele yoktur. Biz iman meselesinde dedik biraz ihtilaf var Lugatceden terimde. Çünkü terim E, istilahi terimler bazen ne yapıyor? Terimi şeriat değiştiriyor. Ama burada hiçbir ihtilaf yoktur elhamdülillah. Mualetten muadet aynen meseledir. Sevci ve dostluk ve düşmanlık. Bunları hepsini bir araya getirdik. Ne olur? Muala ve muadet olur. Şimdi biz bunu anladıktan sonra biz dersimize girebiliriz. Yani derste muhalet ve muaddet dedik, anlamı gelir sevci ve düşmanlık. Bunun içi dolu, yok kılıfı ve sadece lafta. Lafta kalsa hiçbir işe yaramaz. Lafta kalsa bizim lehimize değil aleyhimizedir. Şeytan bizim belimize vuruyor, işte bak sen sevmiyorsun, bak seviyorsun musulmanları, kafirleri sevmiyorsun ama amel yapmadıkça Sen sen ne edersin, alih amelden gidiyorsun Allah karşısına, kıyamat gününde o amelin geçersiz olur. Şeytanın da nedir? Budur. Amelin geçersiz olsun. Ama şeytan uyanıktır. Sen edemez amel yapma. Çünkü amel yapma dese sana kardeşin gelir seni uyarır hakikaten ben amel yaparım. Onun için alimlerimiz, selef alimleri ne demiş? Bid'at bid'at Bid'at nedir? Dinde olmayan bir ibadettir. Bazı insanlar duyursan masa üzerinde ders veriyorsun, mikrofonla konuşuyorsun arabaya miniyorsun, Resulullah zamanında yoktur, bu da bid'attir. Bid'at arkadaşlar bu laftan, laf cambazlığıdır. Bu nedenle bizi aldat, aldatmasınlar. Bid'at hayat şartlarında yoktur. Bid'at dindedir. Yani Resulullah demiş, "Kırık et sabah namazı kıl. 3 desen bid'at olur." 33 kere demiş, "Subhanallah dersin. 32 sefer desen bid'at olur. 35 desen bid'at olur." Ne diyeceksin? 33 dersen noktayı koymuş Resulullah'la. Bid'at dindedir. Onun için selef alimleri diyorlar, "Bid'at iblise daha sevimlidir. Neden? Maasiyetten." اللہ عبادت اما ماسیحت سے گسلم Buhari Müslim'deki geçtiği hadisi hadisteki gibi çin bir amel yapsa bizim emrimiz yok o amel مردود. فهو Nerede مردودdü? Terazi'de. Başka yerde nerede olacaktı? Çünkü teraziden geçmedikçe o bir tarafa geçiş noktası yoktur. Terazide مردود. Bitti bu iş. Evet şimdi gidelim konumuza. Yeni baştan okuyalım kitabın başından. Ehl-i sünnet ve cemaat akidesinde muvalat ve muadat, dostluk ve düşmanlık. Selefi Salih'in ehl-i sünnet ve cemaat akidesinin esaslanan biri de Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir. Yani genel olarak Müslümanları özel olarak da mü mü müminleri sevmek, dost edinmek ve onlara yardım etmek. Müşriklerden, kafirlerden, onlara benzeyenlerden ve onları dost edinenlerden nefret edip hoşlanmamak, onlardan, kanunlarından ve düzenlerinden uzak olmaktır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar da birbirlerinin dostlarıdır. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar, namazı dost doğru kılar, zekatı verir, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz ki Allah azizdir, hikmet sahibidir. Evet, biraz... Diğer ayette müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edilmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri yoktur. Evet. Şimdi bu آما بولت ول معتت چلین شرح ند اہل سنت یہتقاد نجرہ مولت والت یا اللہ رضا سخ اللہ رضا سغز مخ دس دلکھ مولت سخت تعادت بہز مخت اما bunu serbest برخ ne olur Kim teslim alır bizi? Ha arkadaşlar? Şeytan alır bizi. Ne yaparız? Allah rızası için değil, şehvetimiz için severiz. Kadın severiz. Mal severiz. Subyan severiz. Var mı bu? Var. Ha? Katil severiz. Kan severiz. Zulüm severiz. E bu ne oldu? Mualet vel muadet teriminden çıktı istilahi teriminden. Ama adı sevgi ama evet çeviririm. Ama sevginin de bir ölçüsü var. Düşmanlığın da bir ölçüsü var. Bir dene bana çifretti ben ona düşman olamam. Bir dene babamı öldürdü ben ona düşman olamam. Değil mi? Bunun da bir ölçüsü var. Ölçü nedir? Allah rızası iç olacaktır. Allah rızası ne demektir? Yani Allah'ın dini için olacak. Rızası nedir Allah'ın? Dinidir. Dini nedir? Ölçüsüdür. Allah'ın dini nedir? Allah'ın din nedir asıl Allah'ın sınırlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her kralın kendi yerinde bir sınırı var. Bugün de anladığımız dilden her ülkenin bir sınırı var. Onun kapıları var. Cumhurç kapılar Orada polisler var. Kimse sınırdan girebilir mi içeri? Kaçak سن ما گھن سن اشمیر رس الحدہ حرم لرت kefe yer تعالی اللہ Yerin göcün melikidir. Her yer onundur. Allahu Teala hariç bütünü nedir? Onundur. Allahu Teala hariç bütünü onundur. Evet. Şimdi sınır burada nedir dedik? Sınır burada Allah'ın emirleri ve yasaklarıdır. Onun ölçüsünde biz ne yapacağız? Seveceğiz. Onun ölçüsünde biz ne yapacağız? Buhz edeceğiz. Yoksa biz her çeşit iyi e, hissi nefsimiz istediği biz buhz edebilir miyiz? Nefsimiz istedi biz buhz edemeyiz. Nefsimiz istedi biz sevemeyiz. Ölçü nedir burada? <gülüyor> Allah rızası için. Allah rızası nedir? Allah'ın dinidir. Allah'ın dini nedir? Sınırlarıdır. Sınırlar nedir? Ölçülerdir yani. Biz nereden biliriz Allah'ı? Ne Allah rızası için ne Allah rızası için değil. İşte Allah Teala bize elçi göndermiş. İçimizden en hayırlımızı seçmiş. Ona nübuvveti, risaleyi vermiş. O da gelmiş Allah'ın emirlerini, yasaklarını bize ne yapmış? Tanıtmış ve tarif etmiş. İşte bu nedir? Ölçüdür. Bu ölçüye göre biz ne yaparız? Muala ve muadad. Bu ölçüye göre biz severiz, düşman oluruz. Yoksa biz nefsimize bıraksak düşmanlığı ha bunun tipini beğenmedim, ben bunu sevmiyorum. Ha bunun davranışını beğenmedim, ben bunu sevmiyorum. Bu ne oldu? Çime yaradı? Düşmanın ordusuna gireriz. Ama biz Rahman'ın ordusunda kalmak için rahman Teala'nın neyine uyacağız? Ölçülerine uyacağız. İşte bu da Allah rızası için ve وَالْمُعَادَتِّرْ Bunu bildik. Şimdi bizim ölçümüz dinlerdir. Şimdi bu ölçüleri biz tabi alacağız. Bu hepsi derslerde bunların hepsini teker teker işleyeceğiz. Öyle işleyeceğiz ki Allah'ın izniyle Allah bize ömür vermişse bu konuyu böyle çözeceğiz ki nasıl bir hassas bir terazide Dijital bir terazide miskal-i altıncı, kuyumcu altını ne yapıyor? Ölçüyor. Bir miskal ne, o tarafa gidebilir ne bu tarafa? Biz de öyle bir terazi vermiş bize bu selef alimlerimiz. Biz kalkıp oturup selef alimlerimiz için dua etmemiz lazım. Çünkü görüyoruz başka fırkalar bu meselelerin altından kalkmamışlar. Çıkamamışlar içinden. Bir yeri ya, kurtarmak için bir yeri bozuyorlar. Mecburdular. Bizim terimde diyor göz kaş, e, kaş yaparçan göz çıkartıyorlar. Bütün fırka selef itikadinin haricinde hodur meydan diyorum. Yumruğum da masaya vuruyorum. Celseler önümüze kitapların getirsinler, kaynakların bir yeri yaparça bir yerden bozmuşlar. Bir yere sahip çıkartça Bir yerden fire vermişler. Mecburdular. Neden? Çünkü bu giriyor ortaya. Burada ne var? İblisin yuvası. İblisi cennetten çıkardan nedir? Bu küçük bir beyindir. İnsana da bunu aynen kendisi yandığı yoldan insanoğlunu da yandırmak zorundadır. Onun için fırka da akıl mantık kattı ortaya çıktık hariciler. Hariciler dediler biz Kur'an'ı Arapça biliyoruz. Kur'an'ı biz kendi kafamıza göre anlarız. Akıl kattılar. Ondan sonra onların yavruları, mutezileler ne oldu? Dini bayağı değiştirdiler. Akıl mantıktır. İşte biz dost düşmanlığı Allah rızası hiç yapacağız. Bu ölçüyü ben niye üzerine duruyorum? Bu ölçüyü anladıktan sonra biz hassas bir terazi olduktan sonra elimizde biz korkmarız. Sağlam yere ayağa basarız. Ben dinimden emin olsam, yüz tane misyoner gelse benim için burada çene çalsa ne yazar? He? La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazar. Başka bir şey yazmaz. Onun için bizim Abdülhamid Kışık var. Allah rahmet eylesin. Misir'de en büyük hatiplerden iyidir. Bir günde en son elli senede yoktur bir tane İslam... Alimi yetişsin illa ki onunla yaralanmış. Ben de dahil. 1970'te onun kasetini ben dağıtırdım. Çiğ bizim Irak'ta yasakıydı. Diyor ki bir tane misyoner gelmiş. Said'te, Cüney, Misir'in güneyinde davet yapıyor senelerce. Topluyor ki liseye bu çiftçileri. he Zavallı Misirlileri topluyor. Üç senedir bunlar işliyor. Ondan sonra para veriyorlar, yardım ediyorlar. Ne işliyorlar? İşte Hıristiyanlığı, işte İsa Allah'ın oğludur. Haşa ve Ondan sonra bir gün işte bir denesi gelip İtalya'dan gelsin bu bu böyücü adamın barını görsün. Bu böyücü adamın barını görsün. Ne yapıyor bu? İşte konuşma yapıyor. Bu Konuşuyor Hazreti İsa nasıl Allahu u Teala'nın oğludur. Oradan bir çiftçi rastgele ne diyor? Bağırıyor. vahidu Yani Allah'ı tekleyin. Meşhurdur bu misillerle. Bütün oturanlar yüz taneden fazla kilisenin içinde ne diyorlar? La ilahe illallah. Bu bir adettir. O arada biliyorlar bunu. Demek ki üç sene senin yaptığın amel ne oldu? Boşa çıktı. Çünkü bu fıtratta işlemiş. Ama biz burada bu muvala vel muadet meselesi bizim içimizden gruplar bunu bozdukları için biz fıtrata teç başına fıtrattan bu işi bulamayız. Ne yapmamız lazım? Alimlerimizden ölçüyü, teraziyi, mihenk taşını almamız lazım elimize. Onu anlayıp ondan sonra ne yapacağız? Bu itikadı ortaya koyacağız. Bu itikad o kadar önemlidir. Bak موالف 5 asas yapmış bunu. Çünkü çok önemlidir. Dostluk ve düşmanlık bunun üzerine itikat kuruluyor. İşte dönsek başa Allah rızası için sevmek Allah rızası için buğz etmek. İki mesele muala muade sevmek nedir dedik sevmek sevgidir. Sevmek istemektir. Sevgidir. Uyum sağlamaktır. Hoşnut olmaktır. Sonra dedik nusrattır. Bunları kime yapacağız? Dedik biraz önce Ahmet'e, Eyyub'a, Saliha. Bunlar nedir? Bunlar bizim musulmanlardır, mu'minlerdir. Demek ki bizim sevgimiz muvala vel muadetimiz dinde kim hiç olacaktır? Musulmanlara, mu'minlere. Bu da kimin ordusudur? Hazreti Adam'dan gelen la ilahe illallah sancağının altında Muhammed Resulullah'a keder bunların ordusudur. Onun için biz bir Hazreti Musa zamanında yani Hazreti Musa'dan sonra Hazreti Musa'nın dinine inanan biz onu severiz. O bizim dostumuzdur. Hazreti İsa'ya inanıp Hazreti İsa zamanında yani ondan sonra hakiki muvahhit var İsa'nın o bizim kardeşimizdir. Allah'ın ابراہیم زمان birleşeceğiz اللہ Bunlar bizim dostumuzla sevelerimizdir. Buğuz nedir dedik? Kerahiyet. Nefret etmek, buğuz etmek, sevmemek, ha? Kimden ederiz bunları biz? Bir, kafirlerde. Kafirler kimdir? Biz geçen derslerde işledik. Allah'a karşı gelenlerdir. Allah'ın emirlerine karşı gelenlerdir. ister direkt ister detaylı yollardı. müşrikler, müşrikler kimlerdir? Allah'a karşı gelmiyorlar ama Allah'tan ortak koşuyorlar. Ortak ne demekti? Allahu Teala'ya nasıl ortak koşarsın? Allahu Teala'ya kendi zatı, mukaddes zatının bazı neleri var Allahu Teala'nın? Kendine has fiil, amelleri var, sıfatları O fiilleri başkasına versen ne olur? Şirk olur. Yani kim yaratabilir bu evrende? Sadece Allah. Başka yaratan olsa ne olur? Çift olur. Kim yağmura indirebilir? bugün de bir tane Kadir Topbaş İstanbul Belediyesi işte bomba attı yağmuru indirdi. Bu yağmuru indirmek değil. Ha? Sen mevcut yağmuru hile yapıyorsun, rüzgara bir şey yapıyorsun, iniyorum. Aslında yağmuru kim indiriyor? Bulutları kim topluyor? Allahu u Teala. Hayatı, ölümü kim verir? Allahu Teala. Onun için nemrut ne dedi İbrahim Aleyhisselam'a? İbrahim Aleyhisselam dedi benim Rabbim öldürür, diritir. O dedi ben de öldürürüm. Yatır bir tane mahpusanada. Birine ömretti ölsün, birine geri gitsen serbest. Bak buna hayat verdim, bunu öldürdüm. Demek ki akılsızdır bu. O zaman başka bir hicrethaft. kalktı. ki Rabbim güneşi doğudan getirir batıda sen tersini yap <gülüyor> Ha? Demek ki her insan aklına göre konuşacaksın. Akılsız adamlardan böyle konuşulur. İşte bu sıfatları çime vereceksin. Ben bardak kaldım. Ha? Yıkıldım. Eyüp kardeşten yürürürüm yıkıldım. Düştüm yere kakamıyorum. Ben kimi çağırabilirim? Yanımda kim varıysa onu çağırırım. Eyüp derim tut elimden kaldır beni. Eyüp kaldırması doğaldır. Dinliğine göre vaciptir beni kaldırması. Benim de onunla istemem de benim için üzerime bir görevdir. İsteyeceğim. kendimin hepsini kurtarmak için. Ama ben yalnız başıma düştüm yere. Eyüp'ü çağırsam ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Yerinde kalırsın ölürsün. اچھا چمس ایویو سا بہا قدر چار ایوب ایوب جلین میوب ایوبر لکھ لکھ ایوب نشمش ایوب اولی اللہ تول سا ندر صالح تول سا ایویبن خبر اولمس چمچ وزندی امس دختر اییوب چھ ایوب اللہ bir ordu Melek ordusu var سور Bir yerde isteğerçe o melekler gelip Eyüp'e haber verirler. Eyüp de ceravlendiriyor o melekleri. Böyle bir şey var mı? Bizim dinimizde böyle bir şey yoktur. Onun için evliyaullah da olsa peygamberleri bile çağırsan Allah-u Teala'yı şirk koş, koşmuş olursun. Bu nedir? Müşriktür. Peygamberleri bile çağırsan Resulullah'tan bile medet istesen müşrik olursun. 1 artı 1 çisi yoktur bunun. Ha bazı gruplar bize darılabilir Bazen kızatabilir. Da Biz inandığımız gibi olacağız. Biz böyle inanıyoruz. Desteğimiz Kur'an ve sünnet. Hangi ayet? Hepsi. Bizden delil istemeyin. Biz size Kur'an'ı veririz. Bütün tefsirleriyle kütüb tüs'i veririz. Bütün şerhleriyle. Ne delil istiyorsun? Siz bir şey söylüyorsunuz. Siz delil getirin. Asas bizdedir. Hiçbir kitapta, muhteber bir tefsirde, bizim ittifak olduğu alimlerimizde var mı bir alim desin Allah'tan başka bir kimseden medet istenilir? Yoktur. O zaman siz iddia edirseniz siz getirin. Bu sefer ne yaparlar? Üften püften, mırın gırın, oradan buradan yama bir kula yaparlar. O kula bir delilden üflesen çöçüp gider. O kadar basit. Ha bu bizim işimiz değil şu anda. Biz müşrikü tarif ediyoruz. Nasıl insan müşrik olur? Bu sıfatlarla insan müşrik olur. Onun için küffari Kureyş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara gönderildi. Onlar Allah'a ibadet ediyordular. Hazreti İbrahim'in dini üzerineydiler. Ama Hristiyanlar nasıl Hazreti İsa'nın Yahudiler, Hazreti Musa'nın dini içini boşalmışlar şeytan vasıtasıyla? Yahudiler zannediyorlar, cennete giderler. Onun için diyorlar cennete sadece Yahudi'den Hristiyan gireller. Ayette geçiyor. Kim diyor? Cennete sadece موحد girer. Millet İbrahim. La ilahe illallah. Bunu diyen gitmez. Bunun içerini yerine gereğini yerine getiren gider. Yoksa bugün günde La ilahe illallah her şey diye Kolay bir şeydir Şarkısını da yaptılar müzikten. Bu, bu neden olur mu? Olmaz. La ilahe illallah diyeceksin arkasında duracaksın. Onun için Kureyşler Resulullah'a dediler ne istersen bizden iste sadece bu kelimeyi isteme bizden. Çünkü onlar orijinal Arap oldukları için ne dediklerini biliyordular. Bir de onlar erkek adamlardı Bak çafir idiler ama erkek adamlardılar. Sözlerinin arkasındaydılar. Bizimçi gibi değiller ya. Ücündeki musulmanlar Gevşektiler. Onlar çifirde de kaliteliydiler. Sözlerinin arkasında dururdular. Onun için biz düşmanımız kimlerdir? çafirler ve müşrikler. Bir de kimlerdir? Bunların bir kuyurguları var. Ama cehennemde bunlardan daha derindediler. O da münafıklardır. Münafıklar nedir? Tehlikeli bir şeydir, gruptur. Münafık senin yüzüne güler ben seninle nim yeri peşindenim seni arkadan sokar Bu münafıktır Münafık ne zaman çıktı dedik Medine'de çıktı Alimlerimiz diyorlar ki münafıklar her zaman İslam devleti tevhid devleti güçlendiğinde nifak ortaya çıkar Mechalede münafık yokuydu Bunu bir kural alın Nerede İslam güçlense münafıklar çoğalır Nerede İslam yok olsa münafık kalmaz orta yerde. Bu bir kaidedir. bugün de bunu Türkiye'de iyi yaşıyoruz. İslam'ın kokusu çıkmış, münafıkları çok aldı. Ya gelse İslam kendisi yasan olur? Orduyla ne olur? Onun için bu bir kaidedir. Eski dinlerde nifak var mıydı? Bunu kimse iddia edemez. Eski peygamberler zamanında nifak vardır. Bunu ne iddia edebiliriz? Ne ispat edebiliriz ne nefiy edebiliriz. Çünkü Kur'an sünnet bundan bahsetmiyor. Ama biz tariha tarihi okudukça he? olabilir, tek tük münafık olabilir. Peygamberler zamanında. Bir tane nifak yapmış peygamberlerden. Ama toplumsal şekilde bir matot oluşmuş, nifakın bir matodu var, çimliği var. Bu bizim ümmete hastır. حضرت aramızda düşmanlık, بوس باشلادے ہاتھ ہتھو امین نی زام بوٹ جاخلا جاکس نس بو درستان آٹائی سین دے بھگنڈا گیا مسلمان بھون دے İspatı var mı? 1400 sene de var. Bilal'den başlıyor, Suhaib'ten ta bugüne kadar. İslam devletinde hiçbir zaman Müslüman olduktan sonra soy ne olmuş? Soyulma sorunu Bilal Habeşi çimdir biliyorsunuz. Bir köle değersiz bir insan mal gibi alıp satılıyordu. Mal gibi yani ہاشا حضرت بل حیوان صاف انسان عالف صاف ٹھیک سیاح چھل اسلام بند نافت حضرت عمر چند در İslam'da soylu س خلیفہ حضرت girerken گیری چند حضرت عمر در bizim efendimizdir ایفین da efendimiz azad etti Bilal çimiyle evlendi bilir misiniz? Ha? Bilal'in birinci hanım için midir? Abdurrahman İbni Avf cennetten müjdelenmiş 10 10 tane müjdelenen birisi musulmanların en zengini en soyullarından birisi. O kız kardeşini ona verdi. Bilal'e verdi. Ha? Abuzer Bürc'ün Bilal'e İbni Sevda yı. dedi. Yani si siyah, köle. Şey, köle demedin, siyah dedi. Yani siyah bir küçümseme, yani zinci, zinci. Biz diyoruz zinci. Küçümsüyoruz onu. Yani köylü mesela. Öyle bir şey dedi ona. O da gitti Resulullah'a şikayet etti. Resulullah dedi Abu Zara, sen bir kişisin, sende cahiliyetin izi kalmış. Abu Zer bunu durayın titremeye başladı ya ben ne yapsın diye demek ki tezkir inne zikra tenfa al Bunu bilerek demedi şeytana uydu. Hazret Adem babamız da bilerek ih, muhalefet etmedi. Abu bir de kınemanımız lazım. Ama mu'minun sel hatırlat hatırlatında hatırlatın ona ne yapar? Hemen döner. Celdi ne yaptı? Yüzünü koydu yere bilene dedi. Bu başçı sene tekabbur etti. Kıçımsedi. Bas ayağının üzerine. Adam olsun. Hazreti Bile'nde dedi. Bir baş. Sücde ederse Allah'a başa basma. Kalk sen benim kardeşimsin. Affettim seni. Maksat nedir? İşte bu muminler bizim dostumuzdur. Bu müşrikler, kafirler bizim düşmanımızdır. Şimdi bu münafikler, bu müşrikler, bu çafirler sadece kendileriyle iş bitmiyor. Bunların yanında neler var? Bunların düzenleri var, He? kuralları var, adetleri var, ürfleri var. Hepsi bizim için düşman. Onun için biz dersin öncesinde dedik bir deneyi sen Ahmedi seviyorsun. Ahmet'ten kalkıp oturacaksın. Ahmet'e yemek yedireceksin. Ahmet'in yöne gideceksin. Ama sen Johnny'i sevmiyorsan onun elbisesi gibi girilmemen lazım. Onun adeti gibi devrenmemen lazım. Anlatabildim mi? Bu nedir? İşte bu çok önemli meseledir arkadaşlar. Muala ve muadad Dost ve sevmek ve sevci burada başlıyor. Bu, biz bunu canlandırmak için iman cibi nasıl itikad ediyoruz, kalbimizden itikad ediyoruz, dilimizden ikrar ediyoruz, azalarımızdan emel yapıyoruz. Dost ve düşmanı da öyle yapacağız. Şimdi biz bildik, müminler bizim dostumuzdır. Çafirler, müşrikler, münafıklar ve buna uyanlar. Bir tane var diyor, ben münafık değilim ama benim bir başka bir terim var. Şimdi biz her terimi lafz etmeyelim ağzımıza. Ha? Ne olursa olsun adı ne olursa olsun ama aynen kapıya çıkıyorsa biz onlardan beriyiz. Hem de onların adetlerinden urflarından, düzenlerinden tağutlarından her neleri var ise, onlar için ne ise bizim için o yoktur. Düşmanız olayım. Bunu yapmadıkça biz dinimiz tehakkuk edemez. Aslında bunu yapmakla neyi biz ortaya koyuruz? la اِلَٰهَ اِلَّ Bunu ortaya koyuruz. Başka bir çarası yoktur. Nefi ispat Allah'ı demek Allah'ın sınırlarına uymaktır. Allah'ın sınırı nedir? مومilleri sevmaktır. محمد اِلَّ اللّٰهِ ne demektir? Bunları nefh ederiz. Allah'tan başka Allah'ın talenin düşmanlarını hepsini ne yapıyoruz? Nef ediyoruz. Tabi ondan sonra ne geliyor? Bizim şeriatimizde Muhammed'in Resulullah. Burada kim giriyor ortaya yere? Bu, şimdi la ilahe illallah bizim bütün peygamberlerden Hazreti Adem'den bugüne kadar ortak şeyimizdir. Şimdi Muhammed'in Resulullah diyersen kim giriyor ortaya Muhammed'in Muhammed'in şeriatinde Biz bizim için ölçüdür. Kim Resulullah'ın şeriat üzerine, emri üzerine, sınırlar üzerine var ise o bizim dostumuzdur. Kim o meseleden çıkmışsa dışarı o bizim düşmanımızdur. Burada ne giriyor artıya? bid'at meselesi. Buna da işleyeceğiz inşallah. Bunu da işleyeceğiz ileri derslerde. Şimdi bir musulman bid'at işlerse biz musulmanı Nefret etmeriz. Düşmanlık yapmarız. Onun bid'atine düşmanlık yaparız. Ve bid'ati kadar düşmanlık yaparız. Bunun ölçüsü nedir? Muhammeden Resulullah. Ona da geleceğiz inşallah. Şimdi dersi bitirmeden önce arkadaşlar diyorlar zaman doldu. Sadece bir ayeti açıklayalım. Ee, güzel olsun. Kaç dakikamız var? Evet. Evet. آیت یہ سورہ آیت ورچہ چھمس چھم دم چند سا olur Kim de kendisine güvenirse inşallah ben iman ehlindenim. Çünkü inandığım gibi yaşıyorum. Bu hitap onu ne yapıyor? Bu hitap onu, e, e, onu kast ediyor. O zaman biz kulak vereceğiz. allah Teala istersek zaten Kur'an-ı Kerim'in lezzeti burada başlar. Kur'an-ı Kerim nedir? Allah'ın kelamıdır. Yani Allah-u Teala bu ayetleri okumuş kendisi. tabii zatine yakışan bir şekilde ama Allahu Teala'nın bu çelemidir. Allahu Teala bu çelemini biz eğer hakikaten Allahu Teala bizim kalbimizde canlandırıyorsak ihsan derezesini nedir biz Allah'ı görmüyorsak Allahu Teala bizi görüyor. Eğer biz böyle inandıysak he bu Bu ayetin tadını anlarız. Onun için Allah Teala dedi يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Hemen deriz sanki bizi bizi hitap ediyor Allah Teala. Anlatabileyim mi? يَا اَيُّهَا Sanki bizi hitap ediyor. Burada diyor وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتِ لَبَّيْكِ diyoruz. Bizi hitap ediyor. Ama kalbi gafil olan Allah'tan onun için İbn Bir mecliste deseydiler kâle Resulullah hemen hepimiz böyle dönerdik o söylenene doğru. Bir hirdir bizi bizim için geldi. Bir şerdir bizde, bizi onunla nehyediliyor. Evet. Ey mûminler ve mûminetler. Kadın ve erçeği mûminler nedir? Bağduhum evliyâ ve bağd. Birbirlerinin neyidir? Dostudur. Bu nedir? Delildir. Neye delildir? Bizim terime. Dedik ki Allah rızası için dostluk olur. Allah rızası için düşmanlık olur. Burada dostluk üzerine ne diyor? وَالْمُؤْمِنُونَ muminuna بَعْظُهُمْ اَوْلِيَاُواْ بَعْظُ <بَعْضًا> Bitti bu iş. Allah Teala ben bir mûmine düşmanlık yapsam ne olur? He? Ne olur? Ben demek ki iman sıfatından çıktım. Allah Teala ikrar ediyor. İman sıfatında olan mûminleri sever. میر مومی بوزی سم ایمان صفات وطن خالم دس مسلمان ایمان درزی سن شر ایمان مہرتہ مہتبر یہ تبدیل یہ سر ضرورت چھین üçüncüsü ویسے derecesi E şimdi biz ne olmamız lazım aslında درزس derecesi ama درزس derecesi zordur Allah teala diyor, üçte bir, önce ashab ashab döneminden son dönemlerde az var ashab seviyesinde. Sonra, meyme, araçan iman çamil iman sahiplerini ne diyor ثُلَّتُمْ مِنَا اَوَّلِينَ وَثُلَّتُمْ مِنَا الْآخِرِينَ 3'te bir evvelde var, 3'te bir sonra da var. Yani biz bir günde o 3'te 1'de olabiliriz. inşallah <gülüyor> Ve bir de birinci üçte 1'de olabilir. İhsan <gülüyor> derecesi. Çünkü onlar da et kemikler bize et ten kemik. Onlar melek değiller. Onların da nefsi var ama neleri farklı bizde. Onlar imanlarını Canlandırmışlar. Neyle? Dünyayı almış, almışlar ellerine. Biz maalesef şeytanın oyunu, oyunuyla dünya bizi almış eline. Yani eline almak ne demektir? Yani dünya kalbimize yerleşmiş. Sahabe dünyayı elinde tutmuştu Biz kalbimizde tutmuştur. Farkımız budur. Dünyayı elimiz alsak ama ben dersin ya başverin ben de dünya elime alırım. Laf tabu kolaydır arkadaşlarım. Kimse iddialı konuşmasın, sonra utanır. Çünkü çok zordur. Bu imtihan babıdır, imtihan tarlasıdır. Evet, müminler müminleri dostlarıdır. Bunu ayet ikrar ediyor. Ama bu müminlerin de bir sıfatları var. Şimdi biz burada oturup hakemçesiyiz, biz müminiz diyoruz. Allah Teala sıfatlarını veriyor. Ya'muruna bil ma'ruf مومنی صفات معروفہ امردر معروفہ امر دینی طبل شرط بالمعروف شہید نسل ذکر دے درف اللہ ذکر امہ ذکر تیرہ عغذ ن ذکر چنائتر امہ عامر بالمعروف دید اللہ السلام دینی ediyor معروف Her hali üçelde. Edirsek de hakkıyla mı yapıyor muyuz? Yani şimdi sen evet desem ben seni başka bir şey çıkarttım. Hakkıyla yapıyorsan yoluna göre mü? Sünnete göre mü? Bunun sonu bitmez. Ama kimiçi biter? Selefi salihinin yoluna uyan için aynen oluyor. ثُلَّتُمْ مِنَ الْاوَّلِينَ وَثُلَّتُمْ مِنَ الْاَخَيْينَ Sonra وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Münçerden nehyediyorlar. Zaten otomatik birbirine bağlıdır. Sen marufa emrettin, münkerden nehy ediyorsun Değil mi? İkisi birbirine bağlıdır. Ama bazen de var içini, hoş görürler var. Bir günde piyasaya çıkmışlar tabi. Sesleri de biraz yüksektir. Biz onlardan haddimize değil tartışamayız çünkü bizi ezil geçerler. Ama onları da bir hatırlatarım Hoş görür nedir? Sadece de bu iyidir. Ama münker yapıyor adam. Ya boş ver koy bunu yapsın böyle Ölçüyü kaçırtmamak lazım. Maruf münkeri de gördün yapacaksın. Ha senin kardeşin geldin baktın içki içiyor. Hemen gelip üzerine aslan kesilme. Anladığı dilden yavaş yavaş bu sünnet, davetin sünnetinde var. Bak Allah-u Teala içkiyi üç seferde aşamada. Neden? Adam Araplar içki olarak için hayatın bir parçasıdır Olması olmazıydı. zamanında Allah دار lütfetti ان سین Sen de سا ہر ona minnet etme ona bir hidayet ہدایت وسیل Evet. اطلام <الصلاة> ikamet i̇kamet kılmak en güzeli alimler سے Hakkıyla nedir? Zamanında, meçanında, sünnetine göre anlatabildin mi? Her şeyi dört dördlük kılmak yani. Namaz. Evet. Ve yu'tûne zekâta. zekatı da veriyorlar. Bu çi amel birbirine olması olmazdır. Bu neye kinayettir? Tevhid ayetlerinde, şeriat ayetlerinde şeriate kinayettir. Yani namazını kılan, her şeyi dört dördlük zekâtını da veren nedir? Bütün şeriatı uygulayan adamdır. Olmaz bir kişisini verir. Hiç gördünüz mü bir tane dört dördlük namaz kılıyor. Dört dördlük zekatını veriyor ama içki içiyor. İmkanı yoktur. Böyle bir adam bulamazsınız. Bana. Muhakkak içki içen, zine eden, yalan söyleyen dört dördlük namaz kılmıyor. Namazı ikamat etmemiş. Hak kılıyor. İçi takla atıyor. Bunu görüyoruz. Ama hakkıyla namaz değil o. Hakkıyla namaz sünnette göredir. Evet. so ve yutiunallah ve yutiunallah ve'r-resul en sonda ne diyor Allah Teala oh, benim dediğimi Allah Teala burada ne diyor ve yutiunallah yani bu ikam emir bil maruf namazı ikamet etmek zekatı vermek aslında nedir Allah'ın matemat şeriatine uymaktır itaat ne demektir lebeyk demektir lebeyk ne demektir yani her şeye varınla Allah sınırları koymuş. Yutii'un Allah ve'r-Rasul. Burada Allah deseydi yeterdir. Resul ona tabiittir. Ama niye Resulullah zikrediyor? Çünkü biliyor bir zaman gelir, diyerler biz sadece Kur'an'dan alırız. Şimdi Kur'ancılar var, muhalizler. Anlatabildim mi? Burada vav nedir? Vav eşitlik seviyesidir. Demedi de, Yutii'un Allah semma'r-Rasul. اللہ اللہ اللہ Biri yaratan, biri kul. Ne kadar sevcili kul olsa kul. Nasıl eşittir Allah Resulü? Haşa ve kefa. Ama emirde ben Resulullah'ın Allah'tan tebliğ ettikleri bütün meseleyi Allah'tan gelmiş gibi kabul ederim. Ama Resulullah'ın bak Resulullah dünya meselesinde bir şey demişse ben onu tutmasam da olur. Tutsam ecil kazanırım. Tutmasam da olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı Medine'ler yeni gelmişler. Tabi Mekke'liler zer'atten anlamazlar. Yanlarında zer'at bir bitki bile yoktur. Sadece çöl dikanı var. Başka bir şey anlamazlar. Geldiler Medine boz Bağdır Bostanlıktır. Hurma özellikle hurma ağacı var. Baktı Resulullah hurmanın da erçeği var dişisi var. Erçeğinden tozu var alır. Bar tutar. Hurma tutmaz. Tozu var. O tozu alırlar. Dişi e, hurmanın üzerine seperler. Hurma olur. Yoksa hurma böyle kendisine olmaz. Resulullah bunları gördü. Ya dedi ne yapıyorsunuz? Dediler işte aşılıyoruz. Ya bırakın dedi. Onu yani Allah-u Teala onları şey yapar. Hava gelir filan. O sene ne oldu? Hurma olmadı. Resulullah sordu niye bu sene hurmamız azdır? Dediler sen öyle dedin de hurma olmadı. Ya dedi ben bu iştihadimdir benim. Benim her dediğim dinde tutun. Ben bunu öyle gördüm ama yanlışım. Ben de sizin gibiyim dedi. Hata ederim doğru konuşurum. Dünyavi meselelerdir. Bu. Onun için Bedir'de de dedi havuzu önümüze koyalım Sahabe dedi eğer Allah'ın emri ise bir Ansar, سواحیچی bir Ansar. Allah'ın emri ise سَمِعْنَا وَتَعْنَا Eğer senin cörüşüysem ya Resulullah kusura bakma ben bir görüşüm var. Ben uzmanım. Bu görüşüm Bunu arkamıza koysak daha iyi olur. Niye dedi Resulullah? Çünkü dedi onları celiller sudan faydalanmazlar. Zaten celiller orada susuzluk onları yırtlamış. Biz onları su içseler güclenirler. Resulullah dedi güzel. Aldılar. kova وَبِلْفَيْلِ دَدِهِ جِبِدِرْسَ حَمَا Onun için bu ayette وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُ Allah'a ve Rasul'a itaat etmek matemat. Yok dersin bu hadis ahattır. Ben bunu dinlemem. Burada ayete muhalefet olursun. Rasulullah senetten sahih senetten bir hadis gelmişse bizim çoğu olmasa olmazdır. Evet. bunları yapan nedir? Kimdir? قُلَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللہ رحمت رحمت اللہ تعالیٰ یو تم اون سون اللہ یہ رحمت دہ کھپ سمل عالم لرد Çünkü sen cennete girebilirsin. Son cennete girebilirsin. Ama nerede giriyorsun cennete? Hesap gününde zorlanırsın. sirat ı müstakim'de zorlanırsın. E şeyde sırat köprüsünde zorlanırsın. Kantara'ya geldin cennetten önce zorlanırsın. Ataşa girersin, şefaatten çıkarsın, sonuçta cennettesin. He? Ama sayerhamuhumullah Allah'ın rahmetine kavuştular. Nereden? Asıl dünyadan başlıyor rahmet. Ne zamana kadar? Cennete girene kadar. Yani dünya azabından lütfuna Allah'ın kavuşur. Bak bu çok önemlidir arkadaşlar. Allah'ın rahmetine dünyada kavuşur. Bak insan acı olur, susuz olur mumin ama iç huzulu var. Bu Allah'ın rahmetidir. Allah-u Teala mumine musibet verir. Oğul ölür, malı gider, hasta olur ama içinde huzurluk var. Bu Allah'ın rahmetidir. Melek el-Maut gelir ruhunu alsın. He? Allah onun ruhunu bile sanki bir ipek elbiseyi Resulullah'ın dediği gibi ipek elbisesi nasıl çekersin üzerinden bir örtü. Bir insan uzanmış çırıp çıplak üzerinden bir ipek normal örtüde değil kumaş, pamuk değil. İpek. İpek örtüyü nasıl çekiyorsun üzerinden? Resulullah diyor öyle ruhu çıkar. Bu nedir? Allah'ın rahmetidir. Kabir azabı var, Allah'ın rahmetidir. محشر جنور اللہ رحمتنہ کوشر حسب جن اللہ علہ رحمتہ اونی چھن خدشم اللہ الرحمتہ سنیف حجاز بز اشتہ شیف بھون اشل حیض اوہ سرانہ جور اللہ صبح İnallaha azizun hakim. Allahu Teala azizdir, hakimdir. Aziz nedir? Eşiti olmayan, nadir olan. O da nedir? Allahu Teâlâ'dır. Aziz. He? Başka bir deyidi ortucu ne? İzzet sahibi. İşte izzet sahibidir. Hakim nedir? Hikmet sahibidir. Allah istediği vehmeti hikmetiyle istediğine verir. Ayette onunla bitiyor esprisi. Bu ayetlerin esprileri çok güzeldir. Ama anlayana. Anlatabildim mi? Anlayana çok güzeldir. Ezzet sahibidir ve hikmet sahibidir. Evet, o bugün de bu kadar. Ondan sonra biz ne yaparız inşallah? Ondan sonra e, önümüzdeki derslerde diğer ayetlerin hepsini işleriz inşallah. روند بقدر الحمد رب العالمین و والسلام على سيد سعید المسن محمد وعلى علیہ وصحبه صحبی